gerdini biz olarak bütün dehşetiyle ile konusumuyla gösterir. Peki orada görecekler bu cim şeylerin cezası olur. Neyin cezası? Elceden umcinsine haber. Ceza veya başlığının haberinin duyulması. Bu var. اَلَّذ۪ينَ كَادَكْ اَعْلُّهُمْ س۪ذ۪هِمْ اَنْز۪يد۪ Benim zikrime karşı, alınışıma karşı gözleri perdeler içerisindeydi. Yani beni hatırlatacak şeyleri görmüyorlar. baktıkları, gördükleri şeylerden ben üret alarak ben akıllarına gel İşte o dünyada iken gören gözleri hakikate karşı kör olduğu için bugün de ben onları en görmek istemedikleri hakikati onlara gözlemiştim. En karşılamışmak istemedikleri, en uzak bulmak isteyecekleri, en hazırlarına getirmek istemeyizleri, o, o büyük cehennem hazırlığı onlara bütün korkunç yoluyla İşte cezanın ameliyatı karşılığı, ameliyatı üzerinden Diyaldey ki Allahum ciddine karşı dört bilen var. Ben ilgilenen bir ifade: "Kanat ayınları bir gizem. Gözleri, yani gözleri perdeli değil, perdeli demiyor burada. Başka bir Mesela Ale Abi Sa'dim bir şey var Gözleri üzerinde bir perde var diyor. Burada öyle demiyor. Kanat ayınları bir gizem. Gözleri Örtülerin içerisindeydi. Daha mübalemalı bu ifade. Örtülerle sarılıp sarmalanmıştır. Hakikati, benim zikrime karşı, beni anmaya karşı gözleri adeta kat kat örtüler içerisinde sarılıp sarmalanmıştır. Onun için benim zikrimi görüyoruz. Burada zikir ne? suan dediğimi beni hatırlamaları, beni anmaları, benim kudretimin farkına varmaları, benim kendilerinden neler istediğimi bilmediğimi, kendilerinden neleri yapmamalarını, kendilerinden neleri yapmamalarını emrettiğimi bilmelerim. Kısacası, mutlak Rab ve ilah olarak benim kendilerine karşı durumumu bilmemeleri, bana karşı takılmaları gereken ubudiyet hallerini takınmayarak bana ibadet etmemeliydi. <gülüyor> Örtüler içerisindeydi diyor onların gözleri. وَكَالُوا لَا يَسْتَقْفِيرُونَ فَرْضًا İşitemiyorlardı anlatılır geldiği gibi benim zikrimi işitmeye daha de yoktu anlatılır da dedim Allahu ekber Allahu ekber dedim. Benim zikrimi o ağabın işitmeye falan türlü kapıyor. İtaati bunun neticesinde ne oğlum, Kur'an'a Allah'ın hızlı kulak asmayan ve onu görmeyenlerin dünyada taşı kaçacak alacaklarını annedeceğiz. İnsanın önünde iki yolu. İki yor. Ve Allah'a imaz. Başka biri oluyor. Ya Allah mağdur olacak ya da Allah'ın yaratıcı yaratıcı imamı. <gülüyor> Onun için bu 122. ayetlerinde bunu dile getiriyor. Afaḥṣib O kafirler benim kullarımı Benden başka belliler burada ilahlar var. İlah edinecek gerek Böyle bir şeyin doğru ve hak olacağını mı sanıyorsun? Ya Allah'a ibadet edilir, ya Allah'ın Allah'a sunuketmet durumunda olan birilerine ibadet edilir. Oysa bütün şartlar. Allah'a Bütün kainatın konuyu kabul etsin veya etsin. Konu Allah'a umut. Çünkü Allah alimleri. Allah alimleri tutmaktır. Allah kubisinden başlatacak olur. Kendisinden baştan mağbudun Hak", yani hakkıyla ibadet olunan, ibadeti hak eden başka hiçbir şey bir Böyle bir şey bunu yapabileceklerini mi zannettiler? E böyle olacak, başka çaresi yok. Ama bu, insanların bazı bir kanaat sahibi olmalarının bir insanı. Şey. Allah'a mağbul, Allah'a mağbul olarak kulluk edilmesi olursa Allah'ın kullarına Başka yol yok. Çünkü kul dilsin, bilmesin, kabul etsin veya etsin. Her okay. hadisanda ibadet eder. Her hadisanda ibadetle tartıklar. O halde ma'budun bil hak olan. Yani ibadeti hak eden Allah'a, ibadet olduğunu tercih etmeye çalışır. O zaman biz ne yaparız? İnne a'tedna cehennem vel yukeratun Lüzün. Şüphesiz gibi cehennemi şafirler için konaklanılacak yer olacaktır. Lüzün aslında bir misafire ilk geldiği sırada asıl ağırlanacak yemekten önce şöyle hafif bir şekilde sarılımı doyurmak için önüme getirilen hafif yiyecekler, aparatif yiyecekler için. Şimdi bu. Eğer burada o manada kullanılmışsa gerisi bir varlığı Cehennem demek ki kâtirlerin, yani cehennemin bir tabakası, en hafif azabı, en hafif olduğu tabakası olarak anlaşılır o zaman kafirlerin ilk konaklayacakları yerdir. Ondan sonra levhaceler, halkelerin ve ilahatı. Ateş Ağzorluğa sandını hıfkansızdır. Eğlenler Selam'ın sandını ile sizin bu dünyadaki ateşimiz Ondan cehennem atışına göre 70 katlı katlı. kalmış. O kiram ne diyor? Ya da sonra Allah bu kadarı bile olsaydı yeterli. Bu kadarı bile kalmış. 70 kat kıl kalmış. Biz cehennem'i yaptıklar için Ondan sonra çok idretli ve sürenci bir Kul her münevvinkun bir akserine yapmaz. Vekin amelleri İhtibariyle en ileri derecede hüsranda olanları size haber verelim. En ileri derecede hüsranda olanların kimler olduklarını Hı. sizlere bildirelim. Gerçekten hiçbir <Gülüyor> hüsranı insan bir iş yapacak ve yapacağı bu işin hüsranı Evvel akşamı zarar bilmiyorsan, bu içerisinde bu iş yaptığını kumak. Ne olacak? Bil <gülüyor> Bak kuran bu açıdan bizi şu tövbe teresinin içerisinde, senesini, senesini bırakma. Gör ki şöyle yaparsanız kardasınır, böyle yaparsanız kardasınır. Fakat bundan daha vahim bir adi. İlerinizden yer biraz sonra hacik eyvansın İyilik yaptığınızı zannediyorsun. Kendi olacağını zannediyorsun. Gerçekteyse zarandasın. Adam kelimesi bir ticaret hadesi bir ticaretten zannediyor. bir ticaret. Ve hafta sonra hacikde sözüyle. Böyle bir düşman. Bu diyorlar. Kadınlara da aynı şey geçer. <gülüyor> Dünyada bütün şeyi kaybedenler var. Dünyada her şeyi kaybedenler var. Dünyada her şeyi kaybedenler var. Dünyada her şeyi kaybedenler var kaybolun boşa çıkmış, bulutmadığınız tetkendirleri rahum yahtemine en mağazesini getiriyor. Halbuki kendileri de güzel iş yaptıklar bu Demek ki iyi niyet, yaptığımız işler hakkında güzel kanaatler beslemek, o işin doğru olması, güzel olması, isabetli olması, Allah tarafından kabul edilebilecek bir amel olması için yeterli değil. Ama iyi niyetlidir. Ben samimi söylüyorum. Ben politik çarşının sahibi niyetliyindeyim. Bir şey söyleyebiliriz. Fakat önemli olan niyet ile amelin birbiriyle sözcüsü birbiriyle sahibi edildi. bir amelin kabul edilmesi için bir, salih bir iman doğru bir iman hakikate uygun bir iman iki, o iman terçevesinde gelişmiş, ihlaslı salih bir iman üç, bu imanın terçevesi içerisinde bulunan veya bu iman doğrultusunda ortaya çıkmış olan ate ömrüm bir amet. Yani iki şartla özetleyecek olursak, halis bir atide ve halis bir ıslah. Doğru bir atide ve doğru bir tabiriyet. Tabi bu Allah bir insanın niyeti iyi olabilir, sahab yaptığı amelin formatı, şekli, şeriata uygun değilse, bir ilk bir kısmı. İlk bir kısmı. Amel şekli güzel, niyet iyi değil, ilk bir şey var. Çünkü sahabililer verip soruyorlar Rasulü Aleyhisselam'a. Ya Rasulallah, aramızdan Allah ile Rasulü'nün için terk-i diyar ederek edenler de var. Dünyalık için, ticaretlerinin ülkeleri için veya sevdikleri, aşık oldukları kadınların nikahılamak için hikret edenler de. Allah'a iğret buna iğret. Ne olacak biz? Ayrı. Kefede mi olacağız? Ayrı. İlle zâni ahlâ lübiyyâ ve ille zâni Ameller, niyetlerini nedir? Niyetlerini nedir? Kadınlar. Eğer iş için diyet işini. Hatta bu manada iş açıp da ortaya için bu ayete göre o mukayyş azıldettiği bir kadınla evlenmek için birisi icret ediyor. Öğrül muhacirlerden ayır dedilmesi için olan muhaciru'nun bir kayyş azıldettiği için. Bu mukayyş için icret etmiş olan adam, Allah'ın <gülüyor> verdiği bir şey ise, aynı tepeye çıkmaz. Evet görmüşler ikisi de vatandaşlarının terk edipler, diyor ki: "Bunlar kâlât hizratu kulları Allah'ın veya ve hicbat-ı bilgisayar. Tabi konumuz genç de o değil ama burada Resulullah Aleyhisselam'ın ne kadar belavatlı, belir, dili, çok edebi kullandığı çok bir örneği var. Diyor ki hicreti Allah ve Resulü için olanın hicreti, yani Allah ve Resulü için kim hicret etmişse onun hicreti Allah ve Rasulü. Ama kim bir dünyalık elde etmek için veya bir kadın nikahlamak için hicret etmişse, hicreti ne için hicret etmişse onun içindir? Burada kadın ve dünya dünyalık biz daha ayrı da gitmedik. Çünkü önemlendi. Edebi almasını bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, evet, Ondan ayrıca söz etmeye neymez Ne için ilerletmişsen onun için ilerletmişsin. Tadını ve dünyamı ayrıca burada zikret. Tabii yani Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Ulan bu tarifin de gerçekten. Bildiği bu kadar yüz binlerce hadis arasından derlerdiği sekiz bin hadis arasından seçe seçer, bula bula bula bu hadis-i kitabını başına koyma, kurma, Bu dini ne kadar iyi duyduğunu, bu dinin esasının neyin üzerinde yükseldiğini kendisine ve bütün ümmete göstermek için bu kadar zaten, bu kadar da bir etkiler Elhamdülillah bu ümmete Büyük bir anlayış, büyük bir hukuk. Kitabını alacak. Kulan mübarek adeta kendisine de, bütün ümmete de, kitabını okuyup ilim takdir edecek olanlara da ehel eder. Ahmetler ümmetlere göre, de. dolayısıyla Ahmet'in ümmetleri için İslami'lere geçecek. Samaza Ne yaparsın? Talih niyetle mübah ameller dahil itaat ve ibadet. Erken uyuyacağım tümlü teheccüze uyanmak. Ben bu adreste mümkün olacak. Ne bu? Yoldan gidiyorum, cemaatle yetişeceğim. Camiye kadar aktif bütün aktif bir şekilde yetişeceğim. doğru. Yolda gidiyorum, maazallah, meyhaneye gittim. Veya filan hayaksızlık bu vasıdan tutmak. Aktörüm alınmak Yani amelimizin değeri, niyetimize göre. Aynı amel, ikisi de yürümek, ikisi de hicret etmek. Birisi Allah'la rastlığının için yüce bir icra. Ömrünü hafif eden siz alırmaya bile değmez. Adını hikmetmeye bile değmeyecek sana. Ya böyle sıradan bir iş için hicret mi olur dercesiniz. Hicret büyük bir amel Evet gerçekten bu ümmetin muhatap olduğu en büyük amellerin başında geliyor. Allah'ım en büyük amellerin başında görüntüsü. değil. Hicret, cihat, aç bunlar bu ümmetin en büyük amelidir. Büyük emeklerdir. Büyük emeklerdir. Hicretin de, de esası, madem hicretten bahsettik, asıl ve devamlı hicreti de bir her hükminin her müminin, her zaman, her an yapabileceği hicret. O niyetle yaparsa Allah'ın isminle o da muhacirlerden bir muhacir. Vel muhaciru ben hecera bu <gülüyor> hacet ki Allah'ın ve Rasulü'nünün cennetlerinizi terk edendir. Hecdetmek, terk edilmek, ayrılmak demek. Darılmak demek. Allah'ın ve Rasulü'nünün yapması olmuştur. Hayatımızla alakalı, işlerimizle alakalı, işlerimizle alakalı, her bir şeyimiz. Yaptığımız iş, ne kadar İslam'ın tübüdü'na, şekli, formatına ulduysa, salih, salih niyetle yapıldığı kadar da emanet edin. İbadet Onun için Rasûlullah yerine göre ayağımıza batan bir diken de bizim için eciz özgürlüsüdir. Yerine göre çocuk ağzına bir lokma bile bir eciz Her Erdönül bir iş Avrundan Bu uygun, kertlerine uygun yapılan her bir amel, güzel bir ameldir. O Haca, burada, قُلْ üzerinde iyi biz sizlere, bu işi biz biliyoruz yani, yüzünlüler biliyoruz, Rabbimiz bize öğrettiği için diyoruz. İmanıza mı istiyor ki? Söyleyecekler. Kul helzun ebdirti Muhammed Aleyhisselatü Selam'a biz sizlere amelleri bakımından, amelleri itibariyle en büyük zararda olanları haber verelim mi? Biz verelim mi? Onlar ellezîner zannet a'yûn fîl hayâti d-dünyâ. Dünya hayatında bütün yaptıkları dalalet. Üstelik ya, ya, ya. Güzel iş yaptıklarını da zaten yapacağız. Vallahi bir güzel baklık Bir gün iş yaptıklarını zaten yapacağız. O halde amellerin neyle örtüldüğünü sizlerimiz yaptıklarını. Amellerin örtüsü ne? Herhalde ki ne? Amellerin örtüsü Tamam. Allah'ın müstehcen izinden, rahimizin güzel şeylerini kabartar, böylece müstehcen her an bir dünya. Müslüman iyi niyetle bu ölçüleri en güzel şekilde kullanıp hayatına tatbik etmek zorundadır. Uluslar, dışında bir şey diyemem. Fakat sakın fikir katlımında. Kendi irademizle Allah'ın dilediği kabul ettiği bir şeyi hayatımıza Amel olarak isteriz. Veya arkasından İslam'a aykırı işler getirilmesi muhtemel bazı dışa güçlerimiz de. Verir. Ne Bayağı yetiştirenci bir sürü. Bunun için çocuğun, kızın yetişeceği ortamın en iyisi, onun sadece olarak yetişebilmesi için en uygun şartları kendi imkanlarımızı sonuna kadar altyazı. Ve bunun büyük ölçüde netice verdiğini görüyorum. Büyüklerim, ailemden, yetiştikleri zaman okul çağında yok, hafif bir yok. Ben ilkokulu bitirdiğin sene, bizim büyüğümüzde şerrımızda, açılacak oğlu, açılacak Anneniz, babamız, Allah rahmet eylesin, karatlıklarımız evet, da de değilim, ama Bu veciyle, imazeniz deyse, bu veciyleyle, bu anda bir sürüle beraber bırakırız. Birbir vesileli sebebi karşı karşıya kaldığımız zaman daima elimizden gel, geldiği kadarıyla elin içini tercih etmesin. Kendini düşün, sorunu düşün, sorunu düşün diye gelin gel, gel, gel. Sakın İslam'a aykırı sorumlulara kapı arayabileceksiniz ben ...sencihler, eğer zorunluluk yoksa ifade ederseniz, hiç genelde olmaz, mühtemel tehlikeli konuklar işlere de çalışacak. Ne için Selam diyor. diyor? El halal-u el haram Ulema bu hadis için dinin dörtte biridir derler. Bu hadisle, hakkıyla amel eden birisi Dininin dörtte biri kurtarmış dediler. 4 tane Hazretleri Her biri dinin çeyreği demiş harbiden. En azından bir Bunlardan birisi bu. Helal kapa çıktı. Ve beynehume umurum muşte biha la ya'lemuhun nefesihim. İkisi var. İnsanların bir sorunu فَلَفَلَا نِسْتَبْرَا فَقَدِسْتَبْرَا نِذِينُ وَلَا نِذِينُ وَلَا نِذِينُ Kim diyor? Bu şüpheli haller arasında kaldığı zaman ihtiyaçlı olanı tercih edip şüpheli alana girmeyecek olursa dininin lehine, namus, şeref ve aiziyetinin lehine, malının lehine kötülüklerden veya olumsuzluklardan biz kolunu çekilmez. Riski müdürlük, kim uyuz dışında? Dini bakıp da bugün ticaret dini alakalı hıskıklarla risk almaz bu yani. İhtimal bir dahi olsa onlattır. Ya hastuk edersen onun telafisi mümkün olmaz. var. Bu yolu biz bir uzmanca akıl yani var diyor. biz bu her metinle de kullanılabıldığı bir. Ya akıl zaten yapacağımı biliştir. Kendi kendimize de çok basit bir yoldan bu kadar için O biz hem niyetimiz talih olacak hem amelimiz talih olacak hem o amelin doğrulması muhtemel çolukların da iyi olmasına dikkat ediniz. İnşallah o zaman bu gibi kimseler arasında yararlı olur. Ula'ikellezîne keferû bi'ayâti râdbihim ve l'l-fâdîm. İşte bunlar diyor. Ailelerinin ayetlerini ve ona konuşmamız Ayetler ve ona konuş. Ayetler inkar edilmişse de onun bu ayetlerin gereğinde yaşamıyorlar. Ayetleri inkar eden, ayetleri hayatına hakim olmamalar. Tablere'nin ayetlerini ettikleri gibi. O mutluğa karşılıyor, onun bir tutmak var. Çünkü afilete iman eder. Rabbin ayetlerine iman, e müdürlükten kopmak istiyor. Ayetlerine iman ediyorsan, onun huzuruna doğru bir ürkütü kopmak istiyor. Örneğin bir olarak onun müdürlüğüne yapışan amellerle onun huzurluğuna çıkacağına iman edersen zorunlu olarak onun ayetlerine de iman ediyorsun. Ayetleri gereği cebabe etmez. Fakat bunlar imkan ettikleri için ne olmuştur o zaman? Fahagir mas ve azmer Amelleri de boşa çıktı. <gülüyor> Akber kadar iyi talih kabul etmeyecek güzel amelleri varsa o amelleri de çünkü salih bir adanın kabul şartı, bir şartı ne? iman ile yapılmasıdır. İman ile yapılmasıdır. İşte bu adanın İlk resimdeki bu. Ağzeli ve Ağzeli sütleti yok. bir Hala nukingu lehum yevme niyâh mektrû edin.'' Kıyamet gününde onların ciddi tansıları onlar için ciddi tansı koymuştur. Bazı müdessirler bunu onların ciddi değerleri, ciddi kıymetleri, ciddi ağırlıkları olmayacak diye Bu manaya verilen. Niçin onlar için ayrıca amelleri tartılmayacaktır manası da anlaşılmıştır? Niçin? amelleri kastırmayacak. Çünkü nasıl ki la ilahe illallah bütün günahlardan daha ağır bakıyorsa Allah'ın o adaniyetini kabul etmemek bütün hasenattan daha ağır bakacak kadar bir bir sülfüldür bir cırahtır. Ne oldu? Gülüşmür. Gülüşmür. ayati Gülüşmür. İşte Onların cezası, kafir, onların cezası kafir olmaları. Ayetlerimi ve rasullerimi halay konusu edinmeler sebebiyle cezaları cehennemdir. Bundan dolayı onların cezası budur. Cehennemdir. Demek ise kafir olmaları ayetlerimi ve rasullerimi alayla yapmalarıdır. Allah'ın herhangi bir ayeti. ...dinin herhangi bir dinler, dinden olduğunu bilerek alay etmek ismi tepkisidir. Herhangi bir peygamberle alay etmek peygamber olduğunu bilen, dolayısıyla Allah'a âyeti olur. Peki alay edinizce ne olur? Alay edinizce bununla hayata geçirilmez. Allah'ın ayetlerini inkar eden, ayetleriyle alay eden bir kimse o ayetleri gereğince yaşar mı? Yatamadır. Allah'ın Resulüleriyle alay eden bir kimse Resulüleri kendisi terörde kesilmelerini edilmez. Onların kıstalarından yararlanma yoluna gider mi? Bu yüzden bu iş doğrudan doğrudan iman ile alakalı bir <gülüyor> farklılık. Evet. Peki bunun karşılığında iman edenlerin durumu nedir? اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَدُونَ وَاَقْتِ الْصَالِحَانِ سَلَمَتْ لَهُمْتَ الْصَالِحَانِ cehennem büyüdü. Konaklayacaklar yer değil. İman edip salih ameli işleyenlere hiç kütlesi cümlelüz cümlelüz cümlelükleri konaklayacaklar bir yerine. İlk olarak ikram edilip Orada ebedi kalacaklar, müstelik o kadar memnun olacaklar bu hallerinden. لَا يَبُعُونَ عَنَّ حِلَىٰهِ Orayı bırakıp başka bir yere taşınmak istemeyecekler. Başka bir yere göçmek istemeyecekler. Çünkü orada çok. Bazıları düşünür veya müminleri akılları sıra yol sokmak için ya cennette kusan diyeceksin. Cennette her şey tek güzel. E de değil, daha Bakara Suresinin başında cennette tek güzellik olmaz. Kullama kabr ve her bir nızıtt getirildiği, sunulduğu tarihe girdiği vakit, Allah böyle zannedecekler. Diyecekler ki, ah bu bizim daha önce bize verilen nızıttı, bize daha önce verilen nızıttı diyecekler. Ya iki, üç yıl geçer. O kişilerde belgeler gelecek. Yani, böyle değil. Hem Her şey ifade edilse, tecrüb edilir. Cehennemde de böyle olacak. Cehennemde de böyle olacak. Cehennemde de azap tek güzel olsa, bazılarının söyledikleri gibi, cehennem faniydir diyecekler. Böyle derler. Cehennem, cehenneme alışkanlık artık olur, alışılır ve cehennem artık azapla alışıyor baktır zemin. Özellikle kaygılardır. Öyle. Ama ne diyor ayet kelime? Daire buna: Kullama bazı cehludum, beddına hum cehludan kayıvali Yusufullah. Bunların delileri hem piştikçe o delilerden başka delilerle değiştirdik. O delilerden azarlık atmaları değiştirdik. Ve cehennete tek bir deli şey var. Sürekli yeni Bunun dünyadaki en büyük delili, en güzel veya en uygun, yakın anlaşılabilir denildiği zaman. Zaman da sürekli Allah dilerse zaman var ki dünyadaki zamanı gideceği vakit vurgulayacaktır. Orada işte zamanlı bir süre geçecektir. Evet. Orada ebedi kalacak maddel ya orada başka bir yere başka bir yere gidecek. Kuşun ya Rabbi buradan uzandı, bizi başla bir yere götürdü. <gülüyor> Hatırlarımız gelmiyor. Böyle bir şey yoksa. Çünkü, kim bile olsa, bu devste zevkler bile tekrar ediyor. Ebedilmiştir. Şey <gülüyor> <gülüyor> Ebediliğin bir diğer göstergesi, Cenab-ı Allah için e, sınır diye bir şeyle değil. O dilediği zaman dilediğini de sınırlar. Kullavkanel Peki şayet demiş Rabbinin kelimeleri için mürekkep olalım. Ve nefidel vahru kâdlâ aftan fâne kerimâti vâdû. Rabbinin sözleri Velevliyiz, Allah'ın mahlukatına, her bir mahlukuna kun, demesi ve buna benzer indirdiği şeriatları, kullarının kalplerine mümin, kullarının kalplerine verdiği namları, gösterdiği yollar, insanlara vehmetme, anlama, kavrama kavramı <gülüyor> ve bu demesi ve buna benzer Allah'ın selimatına, her türlü çekeceğine örnekler bile sayacak olsa bu örnekte ne şey, şey kadar büyük bir duygu, ne kadar büyük bir duygu. Valla ucuz bir O derya kadar, derya bir yol. Bunu bir şekilde, ile bir Düşünür ki bu kâinatta her bir şey, her adam. Değişip durmakta ve her bir anda şu kadar sayamayacağımız sayısı mümkün değil bütün biçim. Canlı ve canlısızlardaki bütün hücreler ölen hücrelerle dirilen her birisi birer kül emriyle Cenab-ı Allah'ın sözcüğünü söylüyor. Bu kelimelerin sözcüğünü söylüyor. Kelimelerin sözcüğünü söylüyor. Biz görürüz cenab -ı -ı. Şimdi, insan olarak kendimize baktığımız zaman şunu görürüz ki biz eşik varlıyoruz. Kırfak varlıyoruz. Ve Cenab-ı Allah her vesileyle istesebde istesebde eşikliği müdür. Yardımımızı yani, bizlere gittik. Kendi kendimize var olamadık. Varlığımızı sürdüremeyiz. Ve biz bu kainatın en mükemmel varlıklarının en başındayız. Eğer en başta değilsek başlardaki yerde. En Evet. İnsan olduğu halde ne En mükemmel varlık. Bunaların biz kendi kendimizin halimizdir. Kendi kendimizi ne devam edebiliriz, ne varlığımızı sürdürmemize imkan veriyor. Bunca kainat bizim varlığımız için de zaruri. Cenab-ı Allah bunların hepsini var ediyor. Yerlerden ve her bir varoluş ve yok oluş için Cenab-ı Allah en azından bir kürtmeniz. Yok olmak için de senedir, var olmak için de varoluş. Böyle ol, böyle ol. Onun için ben Yıllar bunu ifade ettiriyor Evet. Eksikliğimiz diyor tabii. Evet, evet. Her şeyimiz sınırlı. Hastaladığımız hastalığımız sınırlı. Varlığımız sınırlı. Efendim o söyle bir gün yemek yemeksek acıdırır aldığımızı yediğimiz şefaata masakta nişan oluruz. Her bir vaziyetimiz eksikliklerdedir. Eksikliğimizi hissettiriyor. Bu başlığımızı hissettiriyor. Bu vaziyet içerisinde bize düşen bizi bu kainatı gördüğümüz eksiklikleriyle birlikte kemal içerisinde yaratılır. Her bir varlık başlı başına eksik, normalde vaz sıkan eksiklerin toplamı eksik olması gerekiyor. Ama bu eksik varlıklar düşenler bir ifade edecekse bir güzel düşer. Böyle eşik varlıklara bu kemal düzeyinde düşeni veren toplam sahibidir. Ve... O'nun kelimeleri de sürdür. Kendisi de sürdür. Neyse de sürdür. Allah'a bir şey Biraz vaktimiz ama son ayet dedimler olmasa de onun bir, bir şey yapamayız. Kul ana gaşarun nifti kublu harflerine. Meselenin ıhlı bu. Rasulullah aleyhissalâs yine bizim gibi bir beşerli. Sakın ha! Hiçbir faniye özellikleri ve güzelliklerine umut olsun. Beşeriyetin üstüne çıkarcaz. Özellikler aktir. Özellikler mayınatır. Kul İnna ma Ana beşerum rizül. <gülüyor> Habibimdeki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Bir farkım var sadece. Yoha ile. Bana şu var diyor. Hakikatlerin özü. Bütün hakikatlerin başı enma ilahukum ilahun vahid Sizin ilahınız bir ve tek ilah İlâh mabûd'dır. Tabûtu va'budu bil hakku yani ibadete layık olan evet. ibadeti hak eden Allah'tır, o da başkasını elindir. Yoksa batıl olarak mağbul yok. Onlar da kelime bağlasıyla elbette ki ilahdır ama hakikate uygun ilah hiçbir şey yok. Allah'tan hiçbir İlah emirleri ve yasakları bilinerek istenilerek hitağat olundan yerine getirdiler. Evet. O halde Hemen kana yargûbi mağrabbi. Bakınız... Ahirette... Rabbinizin huzuruna akilter. Orada Çünkü akilter teknik şey. Hükümlülük vazife, şeriatten sorumluluk dünyada. Onun için ilahü ilahü Ondan sonra. Femen kana ehrzuri fa Rabbi kim Rabbinin huzuruna çıkacağını, Rabbin'e kavuşacağını ümit ediyorsa burada reca, bulmak inanmak demektir. Kim Rabbinin huzuruna çıkacağına inanıyorsa o halde i amal amal-i cayid cayid adam işte, ve la yushu fi ibadet Rabbili ahad. İşte huzuruna çıkacağı O Rabbi, dünyada da ilahı olarak ona hem Rabbi hem İlahı olarak ona ibadet etsin ve ona hiç kimseyi ortak taşın. Cenab-ı Allah buzların şehadetlerin en sünnü, en güzel ve bütün doğru şehadetlerin temel kalmı Cenab-ı Allah'ın vahzaniyetine <gülüyor> şahitlik eden amelleriyle bunu doğrulayan ve Rabbimizin huzuruna bu şehadetle Çıkacak kullarından eylesin. Bu mübarek surenin sürümekli ve bereketi doğruna. İnşallah anımızdaki ders yine Kur'an-ı hem özellikle muhteması ve bir haftada ses kursu kisi itibariyle Kur'an-ı müstesna sürelerinden olan her yer suresine başlayacağız inşallah. Bakın sayesinde tabi ki, her yerleri daha da imanetine I'm going to show you a lot of other things.